...nasıl amel edeceğinizi... ...görelim diye sonradan halife yaptık... ...sonra gelenler arkasından... ...önce gelenler arkasından... ...peki... ...bunlar yani... ...helak edilenlerden sonra gelen... ...ve halife yapılanlar... ...ağırlıklı olarak... ...bu tebliğlere... ...Rasullerin... irşatlarına karşı... ...nasıl tavır takındılar... 15. ayet-i kerime de bunu dile getiriyor. Diyor ki: "Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ Onlara ayetlerimiz apaçık halleriyle net anlaşılır, maksatları besbelli. Bir şekilde okunacak olursa Şuraya da dikkat edelim. Kâlellezîne lâ yercûne lika'ene Bize kavuşacaklarını ummayanlar yani ölümden sonra dirilişe, ahirete dair bir kanaatleri, bir beklentileri veya böyle bir şeyin gerçekleşeceğini ümit etmeyenler dediler ki Getir Kur'an'ın gayri haza veya bedilini. Bize bundan başka bir Kur'an getir yahut onu değiştir bu işimize gelmiyor. Böyle dediler. Bunlar içlerindekini sözleriyle mertçe söylediler. Açık açık çıktılar, dikildiler Resul'ün karşısına. Ve dediler ki biz senin bu Kur'an'ını istemiyoruz, bu işimize gelmiyor. Bize başka bir Kur'an getir, keyfimize uygun olsun. Neşemizi, keyfimizi, putlarımızı, zevkimizi, sefamızı, kazancımızı, ticaretimizi, ahlakımızı, huyumuzu, suyumuzu değiştirmesin. Suyasa buna dokunmayan bir kitap getir yani dediler. Oysa bu kitap bir inkılap kitabıdır. Bir programdır. Hayatı değiştirmek tepeden tırnağa kadar yeniden şekillendirmek üzere gelmiş bir kitaptır. Onlar bu inkılabı istemediler. Bu kitabın getirdiği inkılabın nasıl bir inkılab olduğunu neleri değiştireceğini fark ettiler. Onun için istemiyoruz biz hayatımızdan memnunuz dediler. Kur'an'a karşı çıkanlar devamlı bu şekilde günümüz tabiriyle Gerici statü koculardır. Şundan bahsederler, bundan bahsederler, her şey olduğu gibi kurşun der, kalsın derler. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in yine gönderme yaptığı gibi, biz atalarımızı bu yolda bulduk, atalarımızın yollarını değiştirmeyin ya diyorlar. Onlar bunu açıkça söylediler. İslam'a karşı dediler ki biz bu Kur'an'ı istemiyoruz. Günümüzde bunlar onların torunları onlar kadar mert ve açık sözlü değildir maalesef. Doğrudan doğruya Kur'an'ı değiştirin demiyorlar. Fakat ellerinden gelse Suriye'deki eset kafirinin yaptığı gibi Kur'an'ı paramparça ettirir ve eder. Ne derler ya? Ya Kur'an hoş iyi güzel ama yani bir de çağdaşlık denen bir şey var. Onu da hesaba katmak lazım. Yarım ağızla bu Kur'an işimize yarıyor, yaramıyor demeye çalışırlar. Niçin? Çünkü Kur'ana göre yaşasalar veya yaşamasalar fark etmiyor. Ölümden sonra Allah'ın huzuruna çıkıp dünyada yapıp ettiklerinden hesaba çekileceklerine veya güzelliklerinin, iyiliklerinin mükafat, kötülüklerinin ceza göreceğine dair ve böyle bir yurdun, böyle bir ebedi hayatın mevcudiyetine dair bir inançları, bir imanları yoktur. O halde işin temeli az önce eğitim meselesiyle, vesilesiyle bahsettiğimiz gibi insanlar için en önemli ayırım noktalarından bir tanesi de ahirete inanmak veya inanmamaktır. Bizim toplum olarak eğer musibetle karşı karşıya gelmemiz gittikçe yaklaşıyor veya hızlanıyorsa bunun en önemli sebebi ahirete imanın gittikçe zayıflamasıdır. Çünkü Herkes ne yaparsam yanımda kar kalır diyorsa diyorsa bu şekilde hareket ediyorsa o zaman insan kapitalizmin felsefesinde olduğu gibi insanın canavarı olur. Öyle. Kapitalizmin felsefesine büyük balık küçük balığı yut ben de seni yutayım. Bu budur. Yani kendisinden küçük bir balığın, daha küçük bir balığı yutmasına niye müsaade eder? Semirecek, iki balığı kendisi birden yutacak. Felsefesi bu. İnsan, insanın canavarıdır yani. Niye? Çünkü materyalistirler, maddecidirler, maddeden başka bir şeye iman etmiyorlar. Kaldı ki maddeyi de hakiki ve çesiyle, gerçek mahiyetiyle görmekten mahrumdurlar. Çünkü onu ilahlaştırmışlar zavallılar. O kadar, ne kadar küçüldüklerinin de farkında değildirler. Kendilerinden daha aciz olan maddeye tapınıyorlar ve farkında değiller. Sebep ne? Ahirete iman etmeyiş. Ahirete iman ile Allah'a iman birbirlerinden zaten ayrılmaz şeyler. Hatta imanın tümü her bir bölümü diğer bir bölümünü zorunlu olarak beraberinde getirir, gerektirir. İman onun için bir bütündür, parçalanma kabul etmez der, der İslam alimleri. Allah'a iman ettin, rasullerine iman etmedin. Olmaz. Allah'a iman ettin, ahirete iman etmedin. Olmaz. Resullere iman ettin Allah konusunda teyit. Hayır. Resule iman ettin, kitaba iman. Hayır, hayır. Hepsi beraberdir. Biri diğerini gerektiriyor. Bu olmadan öteki, öteki olmadan öteki olmaz. İman bir bütündür dediğimiz gibi. İşte bunlar ahirete iman etmedikleri için kitaba da iman etmiyorlar. Kitabı beğenmiyorlar, iman etmedikleri, etmemekle de kalmıyorlar. Kitabı beğenmiyorlar çünkü keyiflerini bozuyor keyiflerini bozuyor. Hangi kapitalist faizi haram kılan, meşruiyetin dışına çıkan her türlü alışveriş tarzlarını haram kılan bir kitaptan razı olur? Böyle bir kitabı nasıl kabul eder? Çünkü adam faizden ne kadar şişmişse o kadar şişmiş. Ama bilmiyoruz nasıl geleceğini başına, neler geleceğini. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mi'rac'da günahkar insanların nasıl azap edildiklerini görüyor. Faiz alıp yiyenleri de şu şekilde görüyorum Mi'rac'da, semavatta. Cehennemdeki azapları bu. Bir adam gördüm diyor, bir kan gölü içerisinde yüzüyordu. sesi alabildiğine şişkin ve kötü kokuyordu. Ağzından, ağzını açmış, çok affedersiniz ağzından salyalar akıyor. Yüze yüze kıyıya gelmeye çalışıyor. Her geldikçe kıyıda bulunan birisi de elindeki kocaman taşlardan bir taşı onun ağzına tıkıp geri gönderiyor. Gidiyor bir daha geliyor ve bu şekilde diyor Azabı sürekli olarak devam ediyor. Sordum ona bu kimdir, neyin nesidir diyor. Bu dünyadayken faiz yiğendir diyor. Şimdi kendisini bu şekilde tasvir eden bir akideye bir peygambere, bir kitaba bunun ne demek olduğunu bilir dünyadaki karşılığı. Dünyadaki karşılığı bundan vazgeçeceksin demektir. Bunu bilmiyor. Buna inanmıyor. Nasıl böyle bir kitaba iman eder? Nasıl böyle bir kitabı kabul eder? Kesinlikle böyle bir kitabı kabul etmez. Der ki bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir bize. Bu kitabı değiştirin yani. Onun için ne ne yaparlar günümüzde? Bir zamanlar dinde reform dediler, şunu dediler, bunu dediler vesaireler. Bu sefer liberalizmin ve kapitalizmin dinine dokunmayan bir din üretmek üzere birilerini üretirler. Bu dinin de bize göre yaşama şansı yoktur. Olmuyor da zaten. Allahü Teala onları zamanı gelince, efendime söyleyeyim en kötü bir pislik gibi süpürür götürür, çöplüğe atar, hak ettikleri yere giderler. Hiçbir kıymetleri ve etkinlikleri de olmaz. İslam, Beşeriyetin zamanla ortaya çıkardıkları dalaletleri meşrulaştırmak üzere var olan bir din değildir. Aksine İslam her türlü dalaleti düzeltmek üzere, her türlü yanlışlığı, sapıklığı doğru yola koymak üzere gelmiş bir dindir. Bu kitabın varlığının sebebi budur. Hikmeti budur. Bu kitap beşeriyetin sapıklıklarına, efendime söyleyeyim fetva üretmek için açılıp bakıldığı zaman o kitap doğru bir şekilde kullanılmış olmaz o kitabın hidayetiyle aydınlanılmış olmaz nitekim Kur'an-ı Kerim ne diyor kalplerinde eğrilik bulunanlar bu kitaba ne zaman bakarlar müteşabih olanına tabi olurlar orada kendi kanaatlerini haklı çıkartacak zannettikleri ayetleri güya delil gösterirler ve bu Kur'an'da var diyorlar Kur'an'da nerede faiz var Efendim ne diyorlar? Ya Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı kat kat faizdir. Değil mi? La teekullur ribe ad'afe mud'afe. Doğru. Kur'an'ın yasakladığı kat kat faizdir. Bana fa kat kat olmayan bir faiz söyleyin. Bakmayın bankaların reklam sahtekarlıklarına. Yüzde sıfır elli bir bilmem ne vesaire. Bir de onlar ufak yazılarla sene sonunda faiz maliyetini yazıyorlar. Bir de ona bakın bakayım. Bir senede o yüzde sıfır elli veya yirmi dokuz her neyse yazdıkları rakam seneticede ne kadar oluyor bir görün bakalım. 2 sene bekleyin bakın kat kat olur mu olmaz mı? Üç sene bekleyin bakın kat kat olur mu olmaz mı? Eğer netice oraya varacaksa haramdır. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de faizi haram kılan ayet sadece bu değildir. Sadece bu değildir. O faiz alıp yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın çarptığı, cinin çarptığı ve dengesi bozulan serseri bir halde kalkar diyen Ayet-i Kerim'e ne anlatıyor? Küçüğünü büyüğünü vesairesini bırakmıyor ki. Dolayısıyla kimse Kur'an-ı Kerim'den dalaletlerine, sapıklıklarına, şeylerine çıkarmaz. Yok efendim işte Kur'an-ı Kerim'de tesettür işte önce şöyleydi böyleydi de vesaire falan. Yok zina edenin cezası şu değil bu değil vesaire. Bütün bunlar. Yok efendim işte biz Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zaman o zaman hırsızın eli kesilecekti de günümüzde gerek yok. Önemli olan hırsızlığın önlenmesidir. Ne Allah önersek önleyelim diyelim. Evvela bu gibi kimselere fetva arayan bu gibi veya bu gibi fetva verenlere sormak lazım. Sen zina edenleri niye himaye ediyorsun? Hırsızlık edenleri niye himaye ediyorsun? Faiz alıp verenleri niye himaye ediyorsun? Yoksa bu hastalıkların bir kısmı sende de mi var? Himaye etmek ihtiyacını hissediyorsun. Allah'tan korkun ya. Bir kapitalistin faizi müdafaa etmesini anlayabilirim. Fakat İslam adına bu iş yapılamaz. Kur'an adına bu iş yapılamaz. Öyle bir şey olmaz. Kur'an'dan hareketle bu işin fetvası aranamaz. Çünkü Kur'an böyle bir şeyin önünü kesiyor. Bu nedir? Bize başka bir Kur'an getir diyenlerin taleplerine karşılık vermektir maalesef. Onlarla beraber de bu gibi böyle yapanlar varsa onlarla beraber haşrolmayı şimdiden kabullensinler. Bu böyle olacaktır çünkü. Hatta onlar önden cehenneme atılacak, arkalarından onlara uyanlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle diyor. "Yevme ned'u kullu unasi bi imamihim" diyor. O gün biz her grup insanı önlerindeki adamla birlikte çağırırız. İmamlarıyla, önderleriyle birlikte çağıracağız. Ona göre kimin önünde yürüdüğünüze dikkat edeceksiniz. Ve kimin arkasında gittiğinize dikkat edeceksiniz. Müminin imamı bir tanedir. Beşer olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kitap olarak Kur'an-ı Kerim'dir. Bitti. Biz fani insanların arkasından gitmiyoruz kardeşim. Biz Allahü Teala'nın üsve-i hasene gösterdiği tartışılmaz örnek ve mükemmelliğiyle ahlakıyla, her bakımdan üstün vasıflarıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tabileriyiz. Onun arkasından gideriz. Başka bir meselemiz yok. Beşeriyeti de bu güzel yola davet ediyoruz. Başka bir dertimiz yok. Cenab-ı Allah bizleri bu inanç, bu akide, bu duruş üzere yaşatsın ve bu halde canımızı alsın inşallah. Peki peki Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ma nasıl cevap vermesi emrediliyor? Bize başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir diyenlere kul Ma yakunu li en illa ma yuha Deki onu kendiliğimden değiştirmek benim yapabileceğim bir iş değildi. Ben ancak bana edilene uyarım. Peygamberimiz böyle söyledi kardeşler. Biz de böyle değiliz. Bu Kur'an'ı değiştirmeden harfiyen olduğu gibi nasıl iman ediyorsak onu harfi harfine bizim ve beşeriyetin hayatına can damarı olarak nakşedinceye kadar Gayretimizin sonu gelmeyecektir Allah'ın izniyle. Bunu ilan etmek lazım. Bunun farkında olmak lazım. Bu Kur'an ilmek ilmek beşeriyetin hayatını işlemeli. Bu Kur'an'a göre dokunmadık tek bir göz, tek bir hücre, tek bir yer... Tek bir sınıf, tek bir hükümet dairesi, tek bir mahkeme, tek bir çarşı, tek bir pazar, tek bir şahıs kalmamalı. Çünkü ancak o zaman beşeriyet saadete kavuşur. Bizim beşeriyet adına da davamız onların saadete kavuşmalarıdır. Dünya ve ahirette mutluluğa ermeleridir. Mümin bunun için gerekirse cihad eder, canını da feda eder. Niçin? Kendisi elbette kazanacağı bir şeyler vardır ama karşısındaki insan açısından onun saadetini sağlamaktır. Bunlar bir müminin bu açıdan gösterdiği fedakarlığın ne anlama geldiğini, ne için olduğunu idrak edemiyorlar. Mümin mal almak için, mülk kazanmak için, bilmem ne etmek için değil... Beşeriyete dünya ve ahiret Saadetini ulaştırmak için Bunun kaynağını göstermek için Çalışır. Onun nefes alışı Duruşu, yürüyüşü, harekatı Sekenatı bunun içindir. Bunun için Vardır kısacası Kısacası biz de Peygamber aleyhisselatü vesselamın Hayat programını ortaya koyduğu gibi Bu programa riayet edeceğiz İn ettabiu illa ma yuhâ iley Ben ancak bana vah yolulana uyarım. Biz de ona uyarız. O da Ali uyarız biz uyarızmıştı ona. Çünkü ona uymamız emrolurdu. Biz ona uymakla emrolurdu. emrimiz bu. <gülüyor> Niçin? Çünkü inni in asaytu rabbi azab yawmin Görüyor muyuz? Ahiret nasıl dünya hayatını düzenliyor? Çünkü ben eğer Rabbime baş kaldırır isyan edersem pek büyük bir günün azabından o korkarım diyor. Onlara böyle de diyor. Eğer Rabbime isyan edersen, ona karşı gelirsen, ona itaatsizlik edersen, baş kaldırırsam o pek büyük gün olan o kıyamet gününde o beni azaba uğratacağından korkarım Rabbimin. Ahiret azabı kadar azabı, daha doğrusu ahirete iman tekrar edeyim. Ahirete iman kadar, müminin kalbine rahat, huzur, sükun, yaptığı doğruluktan emin olmak, işlerinden yana huzur bulmak kadar. Bir sebep ya, bunu sağlayacak, bunu bu kadar sağlayacak başka hiçbir sebep yok. Çünkü iman ediyoruz. Hayır da gelse, şer de gelse, sabrettiğin sürece, şükrettiğin sürece, yapman gerekeni yaptığın sürece, Resul Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilene tabi olduğun sürece, sen hayırdan başka bir şey bulmazsın. Dünyada da rahat ve huzuru bulursun, ahirette de huzur ve süpür bulursun. Saadet denilen şey de budur yani. Yoksa dünyada, efendim söyleyeyim, istediği her türlü imkanı elde eden var. İstediği zaman bilmem nerede, efendim kuş sporları yapacağı şekilde tatil yapanı da var, şu da var, bu da var. İstediğini yiyen, istediği gibi binen, uçan, gezen, giden, gelen bir imkanlar var. İnkâr olanlar var. Bu saadet midir? Bu saadet midir? Arkasında ahirette bedbatlık gelecekse bunların yaptıkları hep sırtlarına bir yük olacaktır ve bal olacaktır. Farkında değiller. Farkında değiller. Müslüman farkında olacak. Hayatın da, yaşananın da, ahiretin de her şeyin farkında olmak durumundadır. Devam ediyor Cenab-ı Allah. Kul: "Lau şaallahu mâ telutu aleikum ve ki, şayet Allah dileseydi ben bunu size okumazdım bu Kur'an'ı ve bu Kur'an'ı size hiçbir şekilde de ne yapmazdım bildirmezdim. Allah size bunu bildirmezdi Yahutta. Benim vasıtamla size bildirmezdi. Ama ben de Allah'ın dilediği, benden istediği, yapmamı emrettiği bir işi yapıyorum. Ben bir memurum. Evet, insanlar bizlere bozulmasınlar. Söylediklerimiz onların düşündüklerini, hayal ettiklerini, beklediklerini belki Allah bullak ediyor. Belki söylediklerimize uyarlarsa, belki hayatlarını değiştireceğiz, değiştirecekler yahut da. Değiştirmek zorunda kalacaklar. Belki çok şeyleri kaybedecekler. Belki çok şeyleri feda edecekler. Fakat bu bizim irademizle olacak bir şey değil ki. Biz bunu istediğimiz için yapmasınlar. Bu Allah'ın bizden de onlardan da istediği bir şeydir. Niye bizim rahatımızı bozuyorsunuz demesinler bize. Biz Allah'ın bize emrettiğini onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Eğer bu işi yapıyorsak tabii. Bir de iş bizim tarafımız var yani. Biz size, bizim derdimiz sizi rahatınızı bozmak değil ama gerçekten bizim söylediklerimiz veya da söylemek istediklerimiz veya söylememiz gerekeni gerektiği gibi söylersek bu insanların keyfine gelmez, keyfini bozar. Rahatını bozar, rahatsız eder onları. Niye? Çünkü dediğim gibi alışkanlıklarını, hayatlarını Değiştirmeleri gerekiyor. Çünkü bu kitap az önce de ifade ettiğimiz gibi bir inkılap kitabıdır. Akideyi akidede inkılap yaptığı gibi ahlakta bu inkılabını yapar, hayatta inkılabını yapar. Kısacası bu kitap insanı yeni bir insan yapar. İnsanı Kur'an insanı haline getirir. Madde insanı şeytanın yaptığı, imal ettiği, şeytan tezgahından geçmiş, şeytan fabrikasyonundan üretilmiş bir insan olmaktan çıkartır. Kur'an-ı Kerim'in, söyleyeyim tezgahından ifade yerindeyse atölyesinden geçmiş, tornasından geçmiş bir insan olamak çıkartır. Değiştirir insanı yani. Biz bunun için, yani ee, i̇nsanların İslam'a karşı çıkmalarının en önemli sebebi gizli veya açık söylemleriyle budur. Çünkü İslam özellikle birilerinin rahatını bozacaktır. O rahatı bozulacak birileri de bütün dünya mazlumlarının ensesinde boza pişirerek rahat ediyor. İslam da diyor ki şu ensesinde boza pişirilen mazlumları ben kurtaracağım. Ama o mazlumların gözlerini de o kadar kör etmişler ki, tamam mı? O mazlumlar da kendi cellatlarına aşık olmuşlar ifade yerindeyse. Bunlar çok iyidirler, bunlar bize kötülük yapmaz diyecek kadar akıllarını da ifade yerindeyse beyinlerini de şırıngayla almışlar. Onların yerine istediği gibi şırınga etmişler, istedikleri beyni yerleştirmişler. İstedikleri gibi düşünüyorlar, o hale getirmişler. Fakat labistu fikum umran min qableh. Çok önemli bir nokta. Siz de biliyorsunuz ki ben Kur'an'ı size getirmeden önce aranızda bir ömür boyu yaşadım. 40 yıl yaşadım. Beni tanıyorsunuz. Bu kitabı uydurmayacağımı biliyorsunuz. Size yalan söylemeyeceğimi biliyorsunuz. Sizi Hak olmayan bir şeye davet etmediğimizi etmediğimi tecrübelerinizle biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim burada küffara karşı neyi delil gösteriyor? <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı hayatı. Buradan acaba şöyle bir sonuç çıkartsak abartmış mı olmayız? Oluruz. Hayır bence değil. Biz de kafirlere karşı yaşantımızla delil olacak şekilde Kur'an'ı yaşamasını bilmemiz lazım. Dinimizin hakkaniyetinin bir göstergesi olacak kadar doğru ve güzel yaşamayı hedeflememiz lazım. Çünkü bakın Kur'an'ın hakkaniyetine ayet-i kerime Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın İslam'dan önceki bile hayatını delil gösteriyor. Onlara de ki diyor, ben sizin aranızda bu Kur'an'dan önce zaten bir ömür boyu yaşamadım mı? Siz beni tanımıyor musunuz? Beni görmediniz mi? Benim gibi birisi size yalan söyler mi? Her bakımdan öyle itimad edilir bir hayat sergilememiz lazım ki, hiç kimse hayatımızdan hareketle bizi tenkit edemesin. Bunu hedeflememiz lazım. Rabbimin rahmetiyle bunu istesek Allahü Teala da bunu müyesser kılarsa elbette bu konuda Müslümanlar iyi bir örnek olur. Bunun için de emanet ve ahlak insani ilişkilerde çok önemli iki özelliktir. Bunları öne çıkarmasını bilmemiz lazım. kendi durumlarını görmeleri, kendilerini aynada ifade ediyse görmeleri için de Kur'an-ı Kerim burada şöyle diyor. "Femen ağlamu mimmen iftara alallahi kizban ev kezzebe bi ayatihi. İnnehu la yuflihul mujrimun." Allah'a yalan uydurup iftira edenden Yahut onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Çünkü hiç şüphesiz günahkarlar iflah olmazlar, kurtulamazlar. Umduklarını elde edemezler, korktuklarından emin olamazlar. <gülüyor> Burada Allah'a yalan iftira edip uydurandan kasıt onların iddialarına cevap vermektir. Çünkü onlar Muhammed aleyhissalatü Kur'an'ı kendisi uydurup Allah gönderdi diye söylüyorlardı. O da diyor ki ben böyle bir şey yapsam benden daha zalim kim olabilir? Benim gibi sizin bildiğiniz bir hayatı yaşamış bir insan... Böyle bir iftirada bulunup böyle bir zulme cesaret gösterebilir mi? Buna kalkışabilir mi? Aklınızı kullanın, düşünün diyor. İman eden herkes kanaat getirerek iman etmek durumundadır. Zorla, baskıyla zaten iman mevzu bahis değildir. Öyle bir şey de tarih boyunca Müslümanlar tarafından yapılmamıştır. İkincisi, Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Ben iftira etmediğime göre siz de Allah'ın ayetlerini yalanladığınıza göre sizin kadar zalim kimse yoktur. Demek istiyor. Ayet-i Kerime'nin anlattığı bu. Ondan sonra tehdit geliyor. Evvela durum tespiti yapılıyor. Ondan sonra tehdit geliyor. Şüphesiz ki günahkarlar iflah olamazlar kurtulamazlar. Korktuklarından emin olamazlar, unduklarını elde edemezler. Unduklarına nail olamazlar. Demek ki burada muhatapların imanıyla alakalı önemli bir incelik karşımıza çıkıyor. Muhatabın İslam'ın kendisine tebliğ edilen İslam'ın hak olduğuna inanacak bir düzeyde, kendisi inat eder inanmaz o ayrı bir konu, İnanacak bir düzeyde ikna edilecek şekilde ona bu dinin ulaştırılması lazım. Bu kimin vazifesidir? Az önce bahsettiğimiz her birimiz kendi çapımızda bir peygamber mirasçısı olmamız hasebiyle bütün Müslümanların vazifesidir. Bunu yapmak durumundayız veya budunen min dunillah ma Allah'ın dışında Allah'tan başka kendilerine fayda da zarar da veremeyen kimselere ibadet ederler ve derler ki bunlar Allah nezdinde bizim şefaatçilerimizdir Öyle derler. Kul Atenbiyon Allah'a bima la ya'lemu fi's semawati ve la fi'l Siz bu yaptığınızla Allah'a göklerde ve yerde her şeyi bilene bilmediği bir şeyi mi söylemeye çalışıyorsunuz? Göklerde ve yerde her şeyi bilen Allah'a bilmediği bir şey mi söylüyorsunuz? Yani bunlar Allah yanında şefaatidir. Allah öyle bir şey bilmiyor. Yani böyle bir şey yok. Allah'ın bilmediği bir şey yok zaten. Olamaz. Allah böyle bir şey bilmiyorsa böyle bir şey iftiradır o zaman. İşin kötü tarafı ne, acı tarafı ne biliyor musunuz? Bu kötü akidenin Müslümanlar arasına İslam adına propaganda edilerek sokulmasıdır. İnsanı en çok üzen taraflardan birisi bu. İslamın silip süpürmek üzere. Kur'an'ın tertemiz etmek üzere müminin kalbini kendisinden geldiği bir inanç bir akide Müslümanlar arasında İslam adına propaganda ediliyor. İslam adına bunlar anlatılıyor. Bunlar söyleniyor. Ve böyle bir şey yoktur dediğiniz zaman siz onların nazarında İslam'ın dışına çıkmış oluyorsunuz. Bu büyük bir fecaat. Ya Rabbi ümmeti bu hastalıkta bu musibetten halasıydı. Çok büyük bir musibet. Muayyen olarak bir takım şeyleri söylemeye gerek yok. Örneklerini de biliyorsunuz bu gibi kanaatlerin hangi muhitlerde maalesef neşhine mahbulduğunu da biliyorsunuz. Cahiliyenin bu akidesi Müslümanlar arasında İslam diye propaganda ediliyor. Büyük bir fecaat gerçi. Cenab-ı Allah bizleri bundan muhafaza etsin. Amin. Çok büyük bir şey. Çok büyük bir musibet. Kul etünebbi'ûnallâhe bimâ lâ ya'lemu fissemâvâti ve lâ fil Allah göklerde ve yerde olan her şeyi bilendir. Geçmişi ve geleceği aynı düzeyde eşit olarak ayan beyan. Eksiksiz ve en mükemmel şekliyle bilendir. Subhanahu ve Taala Amma yüşrikum. Ya. O böyle bir iddiadan münezzehtir. Yanında efendime söyleyeyim bir takım mabutların Allah nezdinde şefaatçi olmalarından bulunmasından o münezzehtir. Her türlü eksiklikten olduğu gibi özellikle şeriki olmaktan ortağı bulunmaktan da Münezzehtir. Subhanehu ve Taala Ve o pek yücedir. Amma yüşrikun. Onların sefil aşağılık şirklerinden o pek yücedir. Pek münezzehtir. Onu tenzih ederiz. O halde müminin imanının da hem hakikate hem hakikati hakikatin iman tarzını öğreten kitap ve sünnete uygun olması lazım. Allahü Teala'nın vahyettiği Resul Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dine uygun olması lazım. Eğer Allah nezdinde Müslümanlar arasında pompalanmak istenen maazallah, Allah bu şirk akidesi dolayısıyla eğer böyle birileri olacaksa hiç şüphesiz bu herkesten önce Muhammed Aleyhissalatu Vesselam olmamış. Onun bile böyle bir özelliği yokken başka bir takım insanlarda bu özelliğin atfedilmesi, onlara atfedilmesi dalaletin ta kendisi değil midir? Rabbim muhafaza buyursun. intibah versin tekrar edin. Ve ma kana'n nasu illa ummeten vahiden Vallola <gülüyor> kelime tabbıktır. Rabbimizle kavuşmaları için Allah'ın izniyle birlikte birlikte kavuşmaları için Allah'ın izniyle birlikte kavuşmaları için Allah'ın izniyle birlikte kavuşmaları için Allah'ın izniyle birlikte kavuşmaları için Allah'ın izniyle birlikte kavuşmaları Mutlaka aralarında hüküm verilecek ve iş bitirilecekti. Nuh aleyhisselama kadar İbn Abbas'ın dediğine göre on nesil gelmiştir. Bu on nesilin tamamı da tevhid üzereydiler. Şirk Nuh aleyhisselam döneminde çıkıyor. Ve Allah Teala'nın yeryüzüne Adem'den sonra gönderdiği ilk resul, ilk nebi olmasa bile ilk resul, şeriat sahibi ilk resul Nuh Aleyhisselat'tır. Ve Nuh Aleyhisselam da şirkle tarihi boyunca, hayatı boyunca daha doğrusu ne yapıyor? Mücadele ediyor, ümmetini tevhide davet ediyor. İman edenler gemide kurtuluyor. iman im etmeyenler boğulmak suretiyle helak ediliyor. Bu dünyadaki azapları, ahiretteki azapları da elbette ki devam edecektir. İhtilafa düştüler. Mümin ve kafir oldu. Ayrılmış oldu. İman eden oldu. iman etmeyen oldu. Nuh aleyhisselamdan sonra da gelen nesil bir döneme kadar elbette tevhid üzere yaşadı. Ondan sonra da ihtilaflar yani kafirler, küfür bir şekilde şeytanın igvasıyla, aldatmasıyla ortaya çıktı. Ve ihtilaf Resulullah ve Vesselam'a Kur'an'ın indirdiği zamanda da devam etti. O zamana kadar da devam etti. Günümüze kadar da devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecektir. Bu taraflar arasında hakem kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Onun indirdiği ilahi vahiydir. Kitabıdır, dinidir. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضْ Eğer Rabbinden geçmiş bir kelime olmasaydı aralarında hüküm verilecekti. Ne konusunda? Anlaşmazlığa düştükleri konularda. Yani ya doğrudan doğruya sen haklısın, bu haklı, haksızdır diye Cenab-ı Allah'ın Artık insanların da tartışmayacağı bir şekilde hüküm vermesi söz konusu olurdu. Veya kafirler helak edilmesi suretiyle. Ama Cenab-ı Allah bu konuda böyle olmayacağına dair ezelden bir sözü, bir hükmü geçmiştir. Hani bazıları derler ki, işte hani, halifte oraf kabilinden muhalefet et meşhur olacaksın. Derler, ya işte Kur'an-ı Kerim'de kadere imandan bahsedilmiyor. E senin gözün görmüyorsa ben sana ne yapabilir? Kur'an-ı Kerim'de kadere iman ile alakalı o kadar çok ayet-i kerime var ki. Ama kendisi tutuyor Kur'an-ı Kerim'e şart koşuyor. Efendim iman esaslarından olabilmesi için İman kelimesiyle veya zıttı olan küfür kelimesiyle birlikte zikredilmesi gerekir. Niye? Çünkü bütün ayetler, iman ile ilgili bütün ayetler böyledir diyor. Doğru. Peki Kur'an-ı Kerim kitaba iman edin diyor mu? <gülüyor> diyor. Bu ve benzeri ayetlerde kitapta mıdır? Evet. O halde diyor. Onların mantıklarını kabul etsek dahi. Ne diyor burada dikkat ederseniz? Rabbinden geçmiş bir kelime, bir söz, bu konuda yapılmış bir vade tesbiti olmasaydı aralanda iş bitirilecekti, hüküm verilecekti, iş bitecekti diyor. Niye bitirilmiyor? Çünkü bu konuda böyle olmayacağını, yani işin bitirileceğine dair işin bitirilmeyeceğine dair söz geçmişti. Ne zaman geçmiş bu? Cenab-ı Allah bunu takdir etmiş, bellidir bunun başka türlü anlaşılmasına, başka türlü izah edilmesine imkan yok ki. Yani yok ki. Onun için Yok efendim söyleyelim ya Kader'e yani kader Diye bir şey kim inkar edebilir İmanın esaslarından Hadi Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde Senin dediğin şartla zikredilmedi e, Yüzlerce hadis-i şerif Dediğin şartla birlikte zikrediyor Velhasıl e, Acizane İslam ilim tarihinden şöyle bir netice çıkarmak mümkün. Ümmetin çoğunluğunun, icma'ının doğruyu bulmak noktasında çok önemli bir kıstas olduğunu bilelim. Azınlık isterse kadere, iman, Kur'an-ı Kerim'e göre iman esaslarından değildir. Azınlık dediğim 5-10 kişi, ha, öyle fazla bir şey de değil. Yani azınlık denilecek bir sayı, sayıbiyekun bile değil, birkaç kişidir. Dese bile hiç kıymeti yoktur. Hiç kıymeti yoktur. Biz evet. Efendim'a söyleyeyim İmanın esasları e, şunlardır Diyen Peygamber Aleyhisselatü Sözü bizim için onlardan Haşa kıyas edilmez. Onun sözü Varken başkasının sözü ne ki? Ne kıymet ifade eder ki? Ona itibar etmez. Onların söylediklerine demek. O halde ihtilaf konusunda takip edilmesi gereken bir yol olmalı. Bu yol, her iki tarafın ihtilaflarıyla alakalı, hüküm verecek merciin kabul edilmesiyle alakalıdır. Eğer edilmese ihtilaf devam eder. Kafirler, iman etmeyenler, iman edenlerin hüküm verici ve koyucu merci kabul ettikleri Allah'ı, Cenab-ı Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i, Resulullah'ı kabul etmedikleri sürece iman ile küfür arasındaki ihtilaf devam edecektir. Müminler de aralarında onun için ihtilaf çıktıklarıza çıkaracak olursa onun için Allah'a ve Resulüne dönmeleri emredilmiştir. Niye? Çünkü müminler Aralarındaki her türlü anlaşmazlığı çözmek üzere Cenab-ı Allah'ın hüküm indirdiğini, Resul gönderdiğini bilir ve buna iman ederler. Yani hüküm koyacak, hüküm verecek yüksek bir otorite kabul edilmediği sürece ihtilaf da çözümlenmez. Onun için iman ile küfür arasındaki ihtilafın kaynağı nedir? Hüküm verecek mercinin kim olduğunun kabul edilmesiyle alakalı. Biz onların hüküm vermek için merci kabul ettiklerini kabul edebilir miyiz? Ederse dinimizden çıkarız. hiç kusura bakılmasın. Onlar kabul ederler mi? Ederlerse onu iman etmiş olur. Dünya ahirette saadete kavuşurlar. Şimdiye kadar kendileri kendilerini hakem kabul ettiler parlamentolarını, krallarını, sınıflarını, proletaryalarını, şunlarını, bunlarını hakem kabul ettiler. Nereye vardılar? Nereye vardılar? Bugünkü dünyayı bu hale Allah'ın hükmünü hep ve inkar edenler getirmedi mi? Bu yaşanmaz dünyayı kan, barut, zulüm, işkence, hayasızlık, ve her türlü kötülüğün yoğun yoğun geçilmez bir bataklık halinde dünyayı istila ettiği bu dünyayı kim vücuda getirdi? Allah'ın hükmünü kabul etmeyenler. Allah'ın hükmüne itiraz edenler. Bu Kur'an keyfimize uygun değil, bunu değiştirin diyenler. Ve Kur'an'ı kendisi lafzıyla değil ama, hükmünü değiştirenler. Biz ifade edese, yani onun için ifade edese diyorum inadına, kayıtsız ve şartsız Allah'ın hükmüne teslim olan Müslümanlar olarak kalmaya devam edeceğiz. Onun başka yolu yok. Onlar görsünler. Sözlerimiz onları etkilemiyorsa belki davranışlarımız, hallerimiz, sebatımız, sabrımız, metanetimizden etkilenirler. Veya etkilenenler olur. Hiçbirisi olmadı. Rabbimiz bizden böyle olmamızı istiyor. İnşallah böyle bulur, böyle görür ve bizi böyle yazar, böyle değerlendirir. Ölümün. <gülüyor> <gülüyor> Yine devam ediyorlar. <gülüyor> Ve yekuluna levla Rabbi. Ve derler ki ya bunun üzerine Rabbinden bir ayet indirilmeli değil mi? Yani bir mucize indirilsin şöyle bir görelim şöyle işte ne olsun mesela söylemişlerdi. Ya Muhammed Rabbinden iste şu Safa tepesi şu Safa tepesi Altın olsun, fakiriz. Ticaretle, ticaretle Yemen'e, Şam'a gitmekten kurtulalım. Veya bak daracık bir yerdeyiz, dağın arkasında arasında sıkışmış kalmışız. Söyle Rabbine de şu dağların bir ağacı versin. Veya bak Mekke'de mahsul bitmiyor. Su akmıyor, hiçbir şey yap. Rabbinden söyle böyle sana nehirler versin, ırmaklar versin, bahçeler versin, versin de versin. Söyledikleri şeyler bunlar. Bunları istedikleri muşahıs olarak nerede zikrediliyor? İsra suresinde. Onlar ondan bunu istedikten sonra Peygamber e aleyhissalatü vesselam verilmesi emredilen cevabına, Kul subhane rabbi hel kuntu illa başaral rasule Deki ki onlara bunlar biraz anlasınlar meseleyi. Ben rasul bir beşerin dışında bir şey miyim? Ben ancak rasul bir beşerim. Rabbimi her türlü eksiklikten tenzih ederim. Sizin bu istediklerinizi yapabilecek olan kainatın Rabbidir. Ben yapamam ki. Ben bir beşerim. Tek farkım size, sizden bana risalet verilmiş olmasıdır. Bunlar da işte doğruluğunu ispat etmemesi için onun üzerine böyle bir mucizenin indirilmesi lazım. Mesela bir melek gelsin evet Muhammed doğru söylüyor. Getirdiği bu kitap doğrudur ona iman edin desin. Onun getirdiği eşsiz mucize kitap size ayet olarak yetmiyor mu? Güneşin ve ayın muntazaman doğup batması size ayet olarak yetmiyor mu? Sizin varlığınızın, kainatın bu hali değil bir ayet milyonlarca ve milyarlarca ayet barındırıyor. Bu kadar ayetin gözlerini açmadığı kimselerin gözünü ne açabilir ki? Demek ki ayet-i kerime az önce belirttiği gibi onlar kalsalardı yine iman edecek değillerdi onun için helak ettik diyor. Mesela bu. Benzeri şeyler yine günümüzde de söyleniyor. Ya işte madem İslam hak dindir Müslümanlar niye böyle bir vaziyettedirler? Ne kadar benziyor değil mi? Küfrün mantığı birdir. İmanın mantığı da birdir. Zaman bunu etkilemez Mekan bunu etkilemez. Çünkü günümüz tabiriyle imanın ve küfrün insana kazandırdığı belli bir mantalite vardır. Bu mantaliteyle insanlar düşünür. Küfrün mantığı da şeyi de imanın mantığıdan farklıdır, ihtilaflıdır. Biz onlara benzememekten bu gibi ve benzeri konularda benzememiz gereken ne kadar konu varsa. ...onlara benzememekten dolayı... ...halimizden memnunuz Rabbimize şükrediyoruz. Küfre... ...muhalif hallerimizi... ...Cenab-ı Allah'ın daha da derinleştirmesini istiyoruz. İmanın özelliği olan... ...belirtisi olan... ...alametlerimizi daha da sağlamlaştırmasını... ...kökleştirmesini niyaz ediyoruz. Fekul... ...burada da cevap böyle bakın... ...şeyden biraz daha farklı... ...ama... Aynı yola çıkıyor. فَقُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلّٰهِ De ki, gayb ancak Allah'a aittir. فَمْتَظِرُوا Bekleyin. اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظُرِينَ Bekleyin. Ben de sizinle birlikte bekleyenlerden. Rabbimin bana ve yine sizin hakkınızda vaad ettikleri vardır. Madem inanmıyorsunuz, zamanı gelince göreceksiniz. Ağır bir tehdittir bu. Kur'an-ı Kerim'in hitabı ifade her neyse, hep bu şekilde yüksek perdeden, kendisinden emin olan bir üslupla bir hitaptır. Öyle tebliğ ettiği hakikatten acaba bir hitap değil. Bu da ayrıca Kur'an-ı Kerim'in hak ve ilahi bir kitap oluşunun bir göstergesidir. Bu kitapta insanların normal konuşmalarındaki kendilerinden emin olamayış gibi bir işaret, bir belirti, bir alamet yoktur. Bu kitabın üslubu hep kendisinden emin, doğruluğundan son derece emin bir üslupla hitap eden bir kitaptır. Ha, i̇nanamıyor musunuz? Bekleyin o zaman göreceksiniz diyor. Gelecek adına konuşuyor bu kitap. Demek ki bu kitap her şeyi bilen, gücü her şeye yeten ve sonsuz hikmet sahibi ve sonsuz hikmetlerle dopdolu olarak indirdiği bir kitaptır. Bu kitabın kıymetini bilmek lazım. Beşeriyetin başta müminler olmak üzere, başta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti olmak üzere, bu kitabın kıymetini fark etmeleri, bilmeleri lazım. Bu kitap, iman ile birlikte, ki imanımız da zaten odur, sahip olduğumuz en büyük varlıktır. Bundan daha büyük bir değerimiz yok. Bundan daha değerli bir şeyimiz yok. Buna sahip olduk mu, buna sımsıkı bildik mi, Kaybettiklerimiz için gam çekmememiz lazım. Ben bu kitaba sahibim ya, gerisi hiç önemli değil, diyebilmek lazım. O zaman bu kitabın kıymetinin farkına varılmış olur. Çünkü bu kitaba sahip olduktan sonra sahip olamadıklarının kıymeti olmaz, esamesi okunmaz. Buna sahipsin, bütün dünyaya, dünyaya ve ahirete sahipsin. Bunun yolundan gidiyorsan dünya ve ahiret senindir. Dünya ve ahiret saadeti, bahtiyarlığı senindir. Bu kitap kadar büyük bir servet olamaz. Bu kitaba ne kadar sahipsek o kadar varlıklıyız, o kadar zenginiz. O kadar Allah'tan başka kimseye ihtiyacımız olmaz. Kur'an ile müsteğni olmak yani Kur'an ile ihtiyaçtan kurtulmak. Bu demektir. Ümmet bugün Kur'an ile kendisini müstahni görmüyor. Görmediği için şunun kanununu buradan alıyor, öbürün kanununu buradan alıyor, bilmem ihtisadiyatını buradan alıyor, şunu bundan alıyor. Yani kendisini başkalarına göre hizaya sokuyor. Başkalarına bakarak hizaya giriyor. Bu şerefli insanların konumu değildir. Ümmetin şerefini bulması için ümmet başta olacak ve herkes ona bakarak hizaya girecek. Kur'an'ın ümmeti görmek istediği, getirmek istediği nokta budur. Müslüman bu noktada olmalı. Ahlakımızla, imanımızla, akidemizle, dürüstlüğümüzle, yaşantımızla, her şeyimizle. Örnek insan olmanın yollarını bulmalıyız. Yani insanlar bize bakarak hizaya girmeli. Çünkü ümmet böyleyse ümmetin fertleri de böyle olacaktır. Kuntum hayra ümmetin uhricetlin nas te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker ve te'minune billah. Bitti. Siz insanların faydası için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten vazgeçirirsiniz ve Allah'a iman edersiniz çünkü. Ve işin başı o. Allah'a iman eden bir ümmet Allah'ın yolundan çıkmamalıdır. Allah'ın yolundan hayatının çıkmış alanlarını sürekli olarak tekrar Allah'ın yolunun ifade ederse yolunda rayına oturtmak mücadelesini kesinlikle vermelidir. Bu ümmetin hayatı bir dönemden itibaren raydan çıktı, çıktı, çıktı gittikçe makas açıldı. Tekrar orayından çıkan aracı hayatı yeniden rayına oturtmak bizim hayatımızdaki en önemli mücadele hatta varlık sebeplerimizin başında yer alır. Biz rayından çıkmış ümmetin bu hayatından razı değiliz. Bu hayatın rayından çıkmış bu hayatı daha da pekiştirmek isteyen İslam dışı zalim yönetimlere, idarecilere, ilim adamlarına, mi söyleyeyim önderlere, şunlara, bunlara, modacılara vesaire ne derseniz değiniz, medyasında yüzüne, buzuna, hiçbirisine razı değiliz. Zenginine, fakirine. Madem bu raydan çıkmış hayatın daha da derinleşmesini istiyorlar, biz bu hayata razı değiliz. Bunu derinleştirmek isteyenlerden de razı değiliz. O halde, bu hayatı rayına oturtmak mücadelesi bizim omuzlarımızda bizim boynumuzun burkudur hayatımızı bu şekilde manalandıralım inanın bunun dışındaki bir hayat da hayat değildir sefalettir sefalet olduğu da görülecektir beklesinler biz de onlarla birlikte bekliyoruz görülecektir bu yani bu ilahi bir tehdittir ilahi bir tehdidin bizde tercümanı olmak durumundayız Cenab-ı Rabbül bizleri onun istediği şekilde Amin. hakikat sahipleri, hakikati dile getiren, hakikati hayata intikal ettiren ve bunu azami ölçülerde gerçekleştirmeyi gerçekleştirmen kısmetine mazhar olan kullarından eylesin Amin. inşallah. Amin. Ümmet-i Muhammed üzerindeki bu felaket bulutlarını Zor zamanları bir an önce dağıtsın, her türlü zulmden bizleri kurtarsın, ümmetimizi, kardeşlerimizi kurtarsın, onlara yardımcı olsun, acil kurtuluşlarını onlara ihsan etsin, nasip eylesin. Ve hiçbir zamanda esas ve büyük musibetlerin, bütün belaların kaynağı olan zulmün, küfrün, isyanın, fıskın fücurun ümmet arasındaki bu yaygınlığını ve hakimiyetini her geçen gün... Geriletsin ve nihayete erdirsin inşallah. Amin, amin. Bu zamanları da Cenab-ı Allah tezelden getirsin inşallah. Subhan Rabbika rabul-ezze ama yasifun ve selamun ala al-Mursalin. Rabbil-'Alamin.